Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve barakatun. E, Tabi ben Latife yaptım. Arada bir böyle değişik seslerin olması e, daha faydalıdır, daha hayırlıdır. Yani e, hem motivasyon anlamında inşallah söylediklerinize katılıyorum. E, ben de mesela daha çok ders yaparken arkadaşları ...katılıma davet ediyorum, çok soru sorarım derslerde, yani normal derslerde. İşte öyle mi derim, şöyle mi derim, yorum yapmalarını sağlarım, işte katkıda bulunsunlar isterim. Suskunlar böylelikle benim derslerimde belki biraz daha e, konuşabilme yeteneği de kazanıyorlar. Ancak biz o, gerçekten derslerde şunu da gözetiyoruz, yani insanlar sıkılıyor mu yoksa severek mi bu dersleri dinliyorlar... Efendime söyleyeyim faydalanıyorlar mı yani e, faydasız ve verimsiz bir e, bir ders e, işlemek e, gerçekten beni de rahatsız eder yani ben istiyorum ki e, dinleyenler e, bundan e, etkilensinler ve istifade etsinler zaten faydalanacaklarsa e, en azından amaca ulaşmış oluruz e, ben mola veriyorum aslında mola vermem benim yorulmamdan değil, arkadaşları bıktırmama maksadıyla verdiğim bir şey. Bu ara araya girmen de daha güzel bir fayda veriyor. İnsanların biraz daha böyle dinlenmelerine sebep oluyor. Allah sizlerden razı olsun. Maviye konusunu soruyorlar. Maviye konusunu biz ders olarak işlemedik. Ancak dedik ki eğer yani sahabeyle ilgili e, kıyamet alametlerinden sonra bir ders yapacak olursak inşallah biz o zaman işleyeceğiz bunu demiştik e, he, öyle konuşmuştuk artık kıyamet alametleri bittiğinde e, arkadaşlarımız nasıl karar verirlerse inşallah biz e, o karara bağlı kalacağız e, inşallah ben şimdi kaldığım yerden devam edeyim. He, Musa artık gerekirse gerekli cevabı versin Hazan'ım kardeşime. Yani eğer böyle bir talep varsa inşallah ileride bu kardeşe yardımcı olabiliriz. Tabi Ümmül Kura'dan tavsiye edilmiş bir kitap vardı. Eğer onu da okursanız bu ara allah Alem Maviye radiyallahu sizden dinleyeceğiz eğer onu okursanız. Evet, e, Türklerle savaş bahsine geldik. Yani şimdi Türk olunca biraz daha bu hadis dikkatimizi çekecek. Bu hadis dikkatimizi çekecek. Çünkü kıyamet alametlerinden biri de Türklerle savaştır. Şimdi isterseniz önce Türklerin soyu konusunda alimlerin çeşitli görüşleri var. Onlardan biraz bahsedeyim. Bir kısmını en azından sizlerle paylaşayım. Mesela kimisi demiştir ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in soyundan gelirler diyorlar. Aynı soydan gelen Yecüc ve Mecüc'ün amca oğullarıdır da denmiştir. Yine bazıları İbrahim Aleyhisselam'ın cariyesi olan Kantura'nın çocuklarından olduğunu söylemişlerdir. Onların soyundan Türkler ve Çinliler türemiştir demişlerdir. Yine Türkler Tubba'nın soyundandır da denmiştir. Yine Türkler Efridun bin Sam bin Nuh bin Nuh'un soyundandır. Yani Nuh'un oğlu e, Sam onun da oğlu Efrüd'un Sam'ından e, soyundan gelmişlerdir demişlerdir Türklerin ise ülkesi Türkistan'dır sınırları Horasan'ın doğusundan Çin'in batısına kadar ve Hindistan'ın kuzeyinden yeryüzünün en son noktasına kadar devam eder e, en nihayet garibul hadis tertibu kamüs muhit e, mehalimus ma sunen ve mu'cemul buldan El-Nihaya ee, El-Fiten Vel-Melâhin Yine Bari'nin şerhinde Geçmektedir bu söylediklerim Müslümin Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Rivayet ettiğine göre e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur La tequmu Sa'atu -sa hatta yuqatilul muslimune Turk havmen wujuhum kel majanil mutraka yelbesun el sha'r Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor diyor ki Müslümanlar Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar yüzleri deri üstüne deri katlanmış kalkan gibi olan bir kavimdir. Kıl elbise giyerler. Ve kıl ayakkabılar içinde yürürler. Yani şimdi bu özelliklerden aslında o Türklerin şu an bildiğimiz Türkler ya da bizim coğrafyamızda Türkiye'de yaşayan Türkler olmadığı da anlaşılmaktadır. İnşallah bunların kim olduğu değişik yorumlara, değişik rivayetlere rağmen inşallah söyleyeceğiz. Ancak gerçekten özelliklerine dikkat edilirse yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavim kıl elbise giyen ve kıl ayakkabılar içinde yürüyen. Evet inşallah ona değineceğiz. Moğollar <gülüyor> Moğollara benziyor. Aynı kanaattayım ben de. İnşallah oraya geleceğim. Hadisleri rivayet ettikten sonra tabi sizin bazı isimler verdiniz az önce yalancı peygamberlerle ilgili. Doğrudur ben onlara isim isim de girmek istemedim doğrusu. Ancak Evrenosoğlu'nun sadece bunlar yalancılıklarıyla meşhur değiller. Aynı şekilde ahlaksızlık ve sapıklıklarıyla da meşhurlar. O öyle, Adnan Oktar öyle, başkaları öyle, aynı şekilde e, bu e, Edip Yüksel dediğiniz öyle. Birçok sapıklıkları var. Onların inançlarından Allah'a sığınıyoruz. E, ancak bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği kıyametin bu alametlerinin devam ettiğine dair bize şahitlik ettirmekten başka ve kendi sapıklıklarını ilan ettirmekten başka hiçbir işe yaramıyor söylemleri. Allah Azza ve Celle onların şerrinden bizleri ve bütün ümmeti muhafaza etsin. Buhari ve Müslim'de Buhari de pardon Buhari Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Başka bir hadis. لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعيون خمر الوجوه ذلف الأنف كأن وجوههم المجن المترقة يعني الله رسول عليه السلام يريد بيقول يقول أنه يقول kabıları keçe olan bir kavimle savaşmadıkça, küçük gözlü, kırmızı yüzlü, basık burunlu ve yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan Türklerle savaşmadıkça, kıyamet kopmaz. Buhari'nin Menakı bölümünde geçiyor, yani Menkibeler bölümünde geçiyor. Yine Amr bin Taglib, Rabbil Allah Allah tanas şöyle demiştir. Resul-üesselam'ı şöyle derken işittim. Min ashatis saati an tuqatilu kavman ayradal <gülüyor> wujuh ta'an wujuhuhum el mecnul mutraka. Allahu celle celalühü ve selam buyuruyor ki geniş yüzlü yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geniş yüzlü, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir buyuruyor. Ebu Yala ...radıyallahu anh... ...Maviye bin Hudeya'nın... Hüde, e, ...şöyle dediğini rivayet ediyor... ...ben... ...Maviye bin Ebu Sufyan... ...radıyallahu anh, yanında bulunuyordum... Kendisi, ...kendisine... ...komutanlarından bir yazı geldi... ...o yazıda... ...Türklerle karşılaştıkları... ...yendikleri... ...onların çoğunu öldürdükleri... ...ve çok ganimet aldıkları yazıyordu... ...yani... ...Maviye radıyallahu anh, her komutanlarından birisi mektup yazıyor... Ve o mektupta diyor ki, biz diyor Türkleri yendik, çoğunu öldürdük, ganimetlerini aldık. Mavi radiyallahu bunu okuyunca çok kızdı ve şöyle yazılmasını emretti. Bana yazdığın yazıda söylediklerini, öldürdüklerini ve aldığın ganimetleri çok iyi anladım. Bu tür şeyleri bir daha yaptığını duymayayım. Bir daha benim emrim gelmeden Türkleri öldürme. Ben diyor Ebu Yala diyor ben de dedim ki ey müminlerin emiri neden? O zaman mavi radıyallahu Allah'ın dedi ki ben Resulullah'ı Aleyhisselatü Vesselam'i şöyle derken dinledim. La tadharanna Turku ala al Arab hatta tulhika bi Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, muhakkak Türkler Araplara galip gelecektir. Türkler Araplara galip gelecektir. Şih, Otlakları ve Kaysum'a kadar onları takip edecekler. Bu yüzden onlarla savaşmak hoşuma gitmiyor dedi. Yani Maviye e, radiyallahu diyor ki, ben ve Vesselam'dan şu hadisi işittiğim için, Türklerle savaşmayı uygun görmüyorum. Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, Türklerle Araplar Türkler Araplara galip gelecektir. Şih otlakları ve Kaysum'a kadar onları takip edeceklerdir. Şihh ve Kaysum neresidir? Onu da paylaşalım. Şihh tavşan otu isimli bir bitkidir. Ee, güzel kokulu pelin cinsi bir bitki. Şihh otlakları ise hem Yemen'e ve hem de Arap Yarımadası'nda bir yerdir. Kaysum ise Santonim Kara gelin bitkisi de deniyor ona, çeviren bu şekilde e, yorumlamış. Çölde yetişen güzel kokulu bir bitki. Şirin karşı tarafındaki sudur. Aralarında Mekke ve Kufe arasında bulunan ve hacıların geçtiği dağ yolu olan Fay yöresi vardır diyor. E, Mecmuhul da geçmektedir bu yorum. Abdullah bin Bureyde babasının şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturmuştum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittik. Muhakkak ki geniş yüzlü, küçük gözlü, kalkan gibi yüzleri olan bir kavim ümmetimi önüne katacaktır. Ta Arap yarımadasına kadar onların peşinden geleceklerdir. Birincisinde kim onlardan kaçarsa kurtulur. İkincisinde bazıları ölür bazıları kurtulur üçüncüsünde ise onların tümü, tümü geriye kalanların kökünü keserler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar kimdir humut Türk Aleyhisselatü Vesselam diyor onlar Türklerdir yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar Türklerdir dedikten sonra devamla diyor ki emâ vellezi nefsibiyedi leyerbitunne Kuyulahum ilas ilasavaril mesajidil muslimin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onlar atlarını Müslümanların camilerinin direklerine bağlarlar. Onlar atlarını Müslümanların mesjidlerinin mesjidlerine bağlarlar. Direklerine bağlarlar. Gerçekten büyük bir fitne. Bu olayı Abdullah bin Burey'de rivayet ediyor. Yani Burey'de'nin oğlu Abdullah diyor ki, devamla, Babam Burey'de, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den Türklerin emirlerinden gelecek bela ve musibetleri duyduktan sonra kaçmak için iki ya da üç deveyi yolculuk eşyalarını ve su kurbalarını yanından ayırmazdı diyor. Yani sürekli böyle bir yolculuk hali veya Efendim kaçmak için mi diyeyim çıkmak için bir hazırlık hali olduğunu söylüyor burayı da e, e, burayı da ykastederek Abdullah yani babasını. Tabi bu farklı yorumlar yapanlar da olmuştur bununla ilgili inşallah bunlara değineceğiz. Yine Sahabe zamanında Türkler hakkında meşhur olan bir hadis şudur. Ütrukut Turke me terakukum me terakukum Türkler sizi bıraktığı ve dokunmadığı sürece siz de onları bırakın ve onlara dokunmayın. Hatta ben başka bir yerde okumuştum. Ee, Mavi radıyallahu bu sebeple rahatsız oluyor kendi komutanının Türklerle savaşmasından. Diyor ki ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Ee, Türkler size dokunmadığı sürece siz de onlara dokunmayınız. Evet hatta e, demin söylediğim gibi. Taberani bu hadisi Muaviye hadisi olarak rivayet etmiştir. Evet. İbn Hacer el-Askalani şöyle diyor. Önceleri Türkler ile Müslümanların arası uzak idi diyor. Daha sonra bu topraklar yavaş yavaş fethedildi. Türklerden alınan esirler çoğalmaya başladı. Onların kuvvetli ve çetin birileri oldukları görülünce, sultanlar onlara önem verdiler. Öyle ki Abbasi halifesi Muhtasım'ın ordusunun çoğu Türklerden oluşmaktaydı. Sonra Türkler idareyi ele geçirmeye başladılar. Önce mütevekkilden başlayarak tek tek Maltasım'ın çocuklarını öldürdüler. Sonra Deylem Krallığı'na girip karıştılar. Samanoğulları da Türklerdendir. Acem diyarlarını ele geçirdiler. Daha sonra bu krallıklara önce Septekin oğulları sonra Selçuklular hakim oldu. Daha sonra krallıkları Irak, Şam ve Anadolu'ya kadar genişledi. Selçuklulardan sonra Şam'da Zengiler ve onların Tabileri Eyyubiler hakim oldu. Onların çoğu da Türklerden oluşuyordu. Sonra da Mısır, Şam ve Hicaz diyarlarına hakim oldular. Hicri 5. yüzyılda yani miladi 11. yüzyılda Selçuklulara karşı Gazneliler savaşlar yaptılar. Birçok ülkeyi harap ettiler. Pek çok kişiyi öldürdüler. Sonra Tatarların gelmesiyle sanki kıyamet koptu. Hükümdarları Cengiz Han'ın çıkışı Hicri 600'lü, miladi 1200'lü yıllardan sonraydı. Böylece dünya özellikle de tüm doğu olmak üzere onların yüzünden ateşe verildi. Onların zarar vermediği tek ülke kalmadı. Bağdat'ı harap ettiler. Ve son halife Mutasımı Hicri 656'da, miladi 1258'de öldürdüler. Son hükümdarları Aksak Timur'a kadar her yeri yıkıp, ...yakmaya devam ettiler. Timur, Şam beldelerine yöneldi. Orada yaşadı. Dimeşki, taş üstüne taş kalmayacak şekilde yaktı. Sonra Anadolu ve Hindistan arasında dolaştı. Allah, Subhanahu ve Teala onun canını alana kadar burada yaşadı. Çocukları bu ülkelere dağıldı. Evet... Buna göre Hicri 7. asırda görülen, Hicri 7. asırda görünen Tatarlar Türklerin ta kendileri olmaktadır. Çünkü hadislerde geçen Türklerin özellikleri Tatarlar ile uyuşmaktadır. Yani Tatarlar dediğimiz Moğollardır. Moğollarla Tatarlar aynıdır. Onların ortaya çıktıkları dönem İmam-ı Nevevi Rahimullah'a zamanında olmuştu. Nebevi onlar hakkında şöyle diyor. Türklerle savaş yapıldı. Tüm nitelikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibiydi. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi kimdir bu Türkler? İnşallah bunu anlamaya çalışacağız. Çünkü birçok alim onların varlığına şahitlik etmiş. Hatta onlara karşı savaşmışlardır. Ee, aynı şekilde ee, İmam İbni Teymiye Rahimullah da bizzat Moğollara karşı savaşmıştır. Allah ona rahmet etsin. Nebebi devamla diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, nasıl Türkleri haber verdiyse, Tatarlar da aynen onlarda bu özellikleri görüyorduk. Küçük gözlülerdi, kırmızı yüzlülerdi, basık burunlu, geniş yüzlü kimselerdi. Yüzleri sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibiydi yani böyle kalın ciltleri vardı kalın yüzleri vardı ya da şu yanakları yüz yanakları böyle bir tabaka daha oluşturuyordu yani şu anda dikkat ederseniz sanki şeyleri kastediyor çağrıştırıyor bana işte Doğu Türkistanlılar böyle kabul edebiliriz veya işte efendime söyleyeyim bu Kazaklar veya diğer o milletler Aynen bu saydığımız özellikte işte özellikle Moğollar ve onlardan gelen bir soyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve haber veriyor. İmam-ı de onların özelliklerini hadis-i şerifin dikkat çektiği şekilde tek tek sayıyor. Ve diyor ki: "Bizim zamanımızdan, bizim zamanımızda bunların niteliklerinin hepsini gördük. Müslümanlar onlarla defalarca savaştılar ve halende Savaşmaktadırlar diyor İmam-ı Rahimullah. İmam-ı de Hicri 631 yılında doğmuş. Yani 1234 yılında. Ee, Hicri 676'da vefahat etmiştir. Yani 1278 yılında. Bu tarihler biliyorsunuz İbn-i Rahimullah da o tarihlerde yaşadı ve Moğollara karşı savaştı. İşte bu dönem Katarların ortaya çıktıkları ve Abbas hilafetini ortadan kaldırdıkları dönemdir Türklerin çoğu Müslüman olmuş İslam'a ve Müslümanlara birçok faydaları dokunmuştur güçlü bir İslami devlet kurmuşlar ve İslam'ı yüceltmişlerdir birçok büyük yerleri fethetmişlerdir bu fetihlerden birisi Bizans'ın başkenti olan İstanbul'un fetidir bu fetih kıyamete yakın Deccal çıkmadan önce olacak olan İstanbul'un ikinci fethine hazırlıktır. Yani e, devam edelim. Bunun açıklaması inşallah ileride gelecektir. İstanbul'un fethiyle ilgili bir bölümümüz var çünkü. Yani bu söylediğimiz e, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği fetih kıyametin alametlerinden saydığımız yani ikinci fethi esas fethi değildir. Yani o Türklerin çoğunun Müslüman olmasını haber veriyor ve İslam'a olan hizmetlerini söylüyor. Diyor ki e, İstanbul'un fethi ile İslamiyet Avrupa ile Doğu ve Batı'da pek çok ülkeye Türkler vesilesiyle girmiştir. Ebu bu radıyallahu anh'tan gelen hadisin doğruluğunu gösteriyor bu yapılanlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam Türklerle savaştan bahsettikten sonra şöyle buyuruyor. ve تجدون من خير الناس اشدهم كراهيه لهذا الامر حتى يقا فيه والناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام diyor ki aleyhissalem İnsanlardan en hayırlılarını başlarına gelene kadar bu durum bu durumdan yani yöneticilik en çok nefret edenler olduğunu görürsünüz İnsanlardan en hayırlılarını başlarına gelinceye kadar bu durum yani yöneticilik durumu en çok nefret edenler olduğunu görürsünüz. İnsanlar madenler gibidir. Kimi halis, kimi karışıktır. Onların cahiliyede hayırlı olanları, İslam'da en hayırlıları olanlardır. Yani diyor ki, e, Türkler ya da hadisin işaret ettiği Moğollar, ki biz Türkler olarak bu, bu lafı kullanacağız çünkü konu Türklerle savaştı diyor ki bunlar nasıl Aleyhisselatü Vesselam insanları madene benzetiyor diyor ki cahiliyede faydalı olan bir kimse e, İslam'a girdikten sonra da faydalıdır yani Türkler diyor cahiliyede çok zarar verdiler etkililer etkililerdi e, e, onların diyor cahiliyede hayırlı olanları İslam'a girdikten sonra da hayırlıdır. Hatta e, Amar radıyallahu anh ile ilgili mesela böyle örnekler var. Ya da Ebu radıyallahu anh ile ilgili de e, böyle söylenir. Denir ki yani cahiliyesinde bile hayırlıydı. Efendim putlara esnem yani putlara tapmıyordu. içki içmiyordu. Onun belli meziyetleri vardı. Sonra İslam'a girince de Allah Resulü aleyhissalatü ve en yakın Sıddık yani dostu olmuştu. Dolayısıyla Allah en iyisini bilendir. Ee, Hadis-i şeriflerin işaret ettiği Türkler Moğolların kendileridir. Ee, efendime söyleyeyim onlarla gerçekten büyük savaşlar yapılmıştır. Büyük fitneler ortaya çıkmıştır. İbn-i Teymiye Rahimullah onlara karşı savaşmıştır. feth Bari de e, aynı şekilde onların Türkler olduğunu yani e, Moğollar olduğunu ifade etmiştir. En iyisini bilen Allah'tır. Yine e, bir savaş yani kıyamet alametlerinden birisi saydığımız acemlerle savaş. Biliyorsunuz Arapların dışındakilere acemle, acemler deniliyor. Onlar acemdir. Kıyamet alametlerinden birisi de acemlerle savaş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La saatu hatta tuqatilu khuzan karmanan karmana min al humra al futsal unuf sigar al-a'yun ka'anna al-majnul ni'aluhum Az önce okuduğumuz hadislere benzer bir hadis diyor ki sizler acemlerden olan Allah Resulü Aleyhisselatü haber veriyor. Sizler, Acemlerden olan Huz ve Kirman'la savaşmadıkça. Kimdir bu Huz ve Kirman onu da söyleyelim. Yani Acem, Arap olmayanlar. Huz, Huzistan ülkesi. Buraya Huz deniliyor. Irak'ta yaşayan Acemlerin bulunduğu bölgede bulunan Ahvaz'da bir yer. Acem boylarından bir boy olduğu da söylenmiştir. El Mecmu'ul Buldan'da. Ve İbni Hacer de yine bunu tercih etmiştir böyle olduğunu söylemek söylemektedir. Ee, Kerman veya Kirman neresidir birçok köy ve kasabası olan geniş bir arazidir batısında İran kuzeyinde Horosan, güneyinde ise İran denizi vardır. Yakut şöyle diyor halkı el sünnettendir hayırlı ve iyidir diyor el Mecmu da ancak e, dikkat ederseniz yani bölge olarak tarif edilen yer ilk okuduğumuz hadislerde geçen Hadislerde geçen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fitne doğudandır demesi, Irak tarafını, İran tarafını işaret etmesi ve aynı şekilde demin saydığımız Huz ve Kirman'ın aynı yerler olması ve Aleyhisselatü Vesselam'ın acemlerden olan Huz ve Kirman'la savaşmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor. Onlar kırmızı yüzlü, Basık burunlu ve küçük gözlüdür. Sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli ve ayakkabıları kıldandır. Yani bu tarif de Moğollara benziyor. İnşallah şerh edelim. Türklerle savaş konusunda onlarla savaş hadisleri ve bu esnada onların niteliklerinden de bahsedilmişti. Buradaki hadiste ise Huz ve Kirman ile yapılan savaş anlatılmaktadır. Bu ikisi ise Türk değil Acem ülkesindendir. Buna rağmen onların da nitelikleri, Türklerin nitelikleri gibi anlatılmıştır. İbn-i Hacer Rahimullah şöyle diyor. Buna şöyle cevap verebiliriz. Bu hadis Türklerle savaşı anlatan hadisten farklıdır. Her iki hadiste hadiste de bu iki taifenin çıkışına dair uyarı vardır. Yani diyor ki ne, bu iki hadisten de hem Türklerden hem de e, Oğuzlularla, Kirmanlılarla savaş kastediliyor. Bunlar birbirine benzeyen ama farklı iki kavimdir diyor. Gör ki Semura'nın rivayet ettiği şu hadis bunu desteklemektedir. O diyor ki: "Yushiku en en yem en yem Allah arra ve jalla kum min el ajan. Sonra yekunu usudan la yefrun." Seyiktuluna mucatiletukum ve yakuluna feyakum Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve diyor ki Allah Subhanahu ve Taala'nin ellerinizi Acemlerden bazılarıyla doldurması yakındır. Sonra onlar kaçmayan birer aslan olurlar. Askerlerinizi öldürürler ve ganimetlerinizi yerler. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine bu ümmetin başına gelecek musibetlerden birini bu şekilde haber vermiştir. Evet hadis e, Ahmet'in Ahmet ravileri yani Ahmet'in müsnedinde geçiyor ve bunun sahih olduğunu söylüyorlar. Ebu Hüreyre radiyallahu anh gelen hadiste ise Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Yuşiku en yaksura fikum minel hacemi Usudun la yafirrun feyaqtuluna muqatilatakum ve yaakuluna Sizin içinizden Acemlerden olan kaçmayan aslanların çoğalması yakındır. Onlar askerlerinizi öldürürler ve ganimetlerinizi yerler. Hadisi Tabaran rivayet ediyor ve ravileri sahih bir e, hadis sahihtir ve ravileri de aynı şekilde bunu tashih etmişlerdir. Buna göre Acemlerle savaş, kıyamet alametlerinden sayılmıştır. İnşallah yani bu bahsi, yani bu olmuş bir olay olarak görüyoruz. Yine en iyisini bilen Allah'tır. Tatarlar, Türkler kastedilerek Tatarlar yani Moğollar ve yine az önce ismi geçen Acemler Allah Resulü Sallallahu Aleyhi bu ümmetin başına gelecek musibetler arasında saymıştır. Şimdi inşallah... Kıyamet alametlerinden bir diğeri ise emanetin kaybolması bahsi. Yani emanetten kasıt emanet hıyanetin zıttıdır. Kur'an'da şöyle geçiyor. İnne aradna'l emanete ale'l semawati ve'l ardı ve'l cibali fa ebeyna en yahmil yahmilnaha ve aşfıkna ve ve aşfıkna منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا Allahu Teala ve Celle biliyorsunuz Ahzab suresi 72'de buyuruyor diyor ki biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar sorumluluğundan korktular onu insan yüklendi doğrusu o çok zalim çok cahildir buyuruyor alimler bu ayette geçen emaneti birçok manada açıklamışlardır iki kısımda toplamak mümkün bir mesela kimisi buradaki emanetten kasıt ayette kastedilen emanetin tevhid olduğunu söylemişlerdir çünkü o kulda bir emanettir ve kalpte gizlidir demişlerdir ikincisi amel demişlerdir. Dinin bütün bölümlerini içerir ve hepsi kuldaki emanettir. Yani kimizden de demiştir ki tevhidle beraber ameldir. Buna göre emanet, sorumluluk emirlerin kabulü ve yasaklardan kaçınmaktır. Yani e, burada kastedilen emanetin e, emirlere uymak ve yasaklardan sakınmak manasında olduğu anlaşılmalıdır. Dolayısıyla biz de buraya bu başlığı aparak diyoruz ki emanetin kaybolması kıyamet alametlerindendir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. İzâ duy'atil emanetü fentaziris sa'a. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki Emanet zayi edildiği zaman Kıyametin kopmasını bekle Emanet zayi edildiği zaman Kıyametin kopmasını bekle Yanında bulunan sahabeler dediler ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Emaneti zayi etmek nasıl olur. O şöyle buyurdu. İze usnidel amru ile gayri ehli fentezir as Eğer iş ehli olmayana verildiğinde kıyameti bekle dedi. Bu hadis Buhari'de Rikak Rikak bölümünde geçmekte. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Diyor ki, iş ehline verilmediği zaman, ehli olmayana verilmediği zaman, kıyamette, e, kıyameti bekle. Hatta e, yine Kur'an-ı Kerim'de bir e, ayet var. Zannedersem Nisa 58. ayet. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Emaneti ehline veriniz diye bir ayet var. Şu an tam metni aklıma gelmedi de. Evet, emaneti. Yani burada emanet yani işi ehline veriniz manasına gelen, işin hakkı hakkını veren bilen kimseye veriniz. Bu her türlü işte e, geçmektedir. İnşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de e, bu şekliyle bize haber veriyor ve diyor ki eee Emanet zayi edildiği zaman kıyametin kopmasını bekle. Ashab diyorlar ki emanet nasıl zayi olur ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki eğer iş ehli olmayana verildiğinde kıyameti bekle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste emanetin kalplerden nasıl kaldırılacağını, onun kalplerdeki izinden başka hiçbir eserin kalmayacağını açıklamaktadır. Kuzey Zeyfe Radiyallahu şöyle rivayet etmektedir. Dikkatle dinleyelim inşallah hadis e, biraz daha yani okuduklarıma göre biraz daha e, metni uzun İnşallah iyi çanlayalım. Huzeyf Erdogan şöyle diyor hatırlayınız yine kıyamet alameti ve yine Huzeyf Erdogan niçin? Çünkü Huzeyf Erdogan diyor ki ben benim kadar kıyamet alametlerini bilen başka birisi yoktur çünkü ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i işte bir fecir namazında oturduk e, fecir namazını bize kıldırdı, sonra hutbeye çıktı öğle e, namaz vakti girinceye kadar bize kıyamet alametlerini anlattı sonra indi, öğlen namazını kıldırdı, sonra tekrar hutbeye çıktı ve ikindi vakti girinceye kadar kıyamet alametlerini anlattı, sonra namazı tekrar kıldırdı, hutbeye çıktı ve akşam e, vakti girinceye kadar bize kıyamet alametlerini anlattı, hatta Hüzeyfer radiyallahu anh diyor ki ben bazısını unutuyorum bu kıyamet alametlerinin ancak diyor, e, o alamet karşıma çıktığı zaman hemen hatırlıyordum. Diyordum ki, sedakta ya Resulullah vesselam. Muhakkak ki sen doğru söyledin diyordum. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. E, şimdi e, şöyle de hatta bir benzetme yapıyor diyor. Sizden birisi birini görür. Sonra diyor, yıllarca bu kimse kimseyi görmez. Diyelim ki biriyle tanıştınız. On sene bunu görmediniz. On sene süre karşınızda çıktığında bu adamı nasıl hatırlıyorsunuz, tanıyorsunuz? Ha ben bu adamı tanıyordum diyorsunuz. Ben de diyor o kıyamet alametleri, unuttuklarımı karşıma çıktıkça hatırlıyordum diyor. Evet. Huzeyfe radiyallahu şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize iki hadis söyledi. Bunlardan birisini gördüm diğerini de bekliyorum. Bize emanetin insanların kalplerinin, yani kalplerinin derinliklerine indiğini söyledi. Sonra okullar Kur'an'dan bilgi aldılar ve sonra da sünnetten bilgi aldılar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize emanetin kaldırılmasından bahsetti ve şöyle dedi. Kişi bir uyku uyur. O uyurken Emanet kalbinden alınır. Ama onun izi silik bir noktanın izi gibi hala mevcuttur. Sonra o kişi bir uyku daha uyurken emanet alınır. Ama izi balta sallayan bir işçinin avucundaki kabarcık gibi kalır. Tıpkı senin ayağına düşürüp yuvarladığın bir ateş parçasının düştüğü yeri şişirip senin onu bir kabarcık şeklinde görmen gibidir. Halbuki bu kabarcıklıkta, bu kabarcıkta hiçbir şey yoktur. İnsanlar bu şekilde alışveriş yapmaya devam ederler. Neredeyse hiçbir emaneti yerine getirmez. oğulları içinde emin, güvenilir bir adam varmış denilir. Yine birisi için o ne akıllı, ne zarif ve ne kahramandır denilir. Ama o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar, İman yoktur buyuruyor Aleyhisselam. Huzeyfe radıyallahu anh, devamla diyor ki ben öyle bir zamanda bulundum ki o devirde kiminle alışveriş edeceğim diye kaygılanmazdım. Dikkat eder misiniz lütfen? Huzeyfe anh sözüne diyor ki ben öyle bir zaman gördüm ki yani ashabla beraber yaşadığı dönemi kastediyor. Diyor ee, ben kimden alışveriş yapayım diye kaygılanmazdım. Müslüman ise İslam dini onu bana karşı hainlik etmekten men eder diye düşünürdüm. Yani diyor ki alışveriş yapacağım zaman e, karşımdakinden emindim. Kimden alışveriş yapayım diye düşünmezdim. Çünkü diyor ben öyle bir dönemde yaşadım e, alışveriş yapacağım kimse Müslüman bir kimse ise derdim ki zaten onun Müslüman olması bana hainlik yapmasına engeldir. Hristiyan ise eğer alışveriş yapacağım kişi Hristiyan ise bulunduğu yerin malisi onu bana karşı hainlik etmekten men eder derdim. Bugün ise ben falan ve falandan başka kimseyle alışveriş edemez oldum diyor yine Buhari'nin Rikak bölümünde ya da yani emanetin kaybolma babında geçmektedir. Yani ne diyor? E, Huzeyfe radiyallahu diyor ben iki zamanı da gördüm. İyi zamanı kastederek diyor ki iyi zamanda Müslümandan alışveriş yaptığımda derdim ki bu Müslümandır. Onun Müslüman olması bana hainlik etmesine engeldir. E, eğer Hristiyandan alışveriş yapıyorsam onun valisi bana hainlik etmekten onu men eder diye düşünürdüm. Ancak öyle bir zamana geldik ki ben e, ancak şu falandan ve filandan maşa kimseden alışveriş yapamıyorum demeye başladı. Yani niçin? Çünkü emanet hainlerdendi, emanet ehil olmayanlardandı. Allah ondan razı olsun. Acaba Huzeyfe radiyallahu an günümüz insanlarını görse ne derdi? Huzeyfe radiyallahu an günümüz Müslümanını görseydi ne derdi? Huzeyfe radıyallahu anh, Allahu Ekber emanetin bizde nasıl kaybolduğunu emin sıfatımızı nasıl yitirdiğimizi ellerimizden ve dillerimizden nasıl zarar geldiğini ticaretimizi ve alışverişimizi nasıl hile ile yaptığımızı ve buna benzer bir çok aldatma üzerine kurulu e, veya e, emanetin ganimet sayıldığı e, bir anlayış üzerine yaşadığımızı görseydi Hüzeyfe radıyallahu anh bizler için ne derdi Hüzeyfe radıyallahu haber verdiği bu hadiste görüldüğü gibi emanetin kalplerden kaldırılacağı öyle ki güvenilir ve emin olan kişinin sonradan hain olacağına dair açıklama vardır bu da ancak Allah korkusunu kaybeden, imanı zayıflayan ve hain olarak kişilerle, hain olan kişilerle çok oturan ve bunun sonunda hain olan kişi için geçerli olacaktır. Çünkü kişi arkadaşını daima kendine örnek alır. Emanetin yitirilip, yitirip gitmesinin gösterge, göstergelerinden birisi de yöneticilik halifelik, tadılık gibi çeşitli vazifelerin bu işleri yürütmeye ve muhafaza etmeye güç yetiremeyen ehliyetsiz kişilere verilmesidir. Çünkü bunda insanların haklarını zayi etme, çıkarlarını hafife alma, kalpleri kinle doldurma ve aralarında kargaşa çıkarma vardır. Gerçekten nerededir halifelik, nerededir adil yöneticilik, nerededir kadılık. Ve bunların hepsinin ehil olmayan kimselere verildiğini gerçekten görmekteyiz. Öyleyse eğer insanları yöneten kişi emaneti kaybederse insanlar yöneticilerine tabi olduklarından onlar da bu görevli olan kişi gibi emaneti kaybedecektir. Yöneticilerin durumunun iyi olması, yönetimi altındakilerin durumlarının iyi olmasına, yöneticilerin durumunun kötülüğü, fesadı yönetimi altındakilerin durumlarının kötülüğüne sebep olur. Sonra işin ehli olmayana verilmesi, insanların dinlerine karşı umursamaz olduklarının açık delilidir. Üstelik onlar başlarına Dine önem vermeyen kişileri geçirmektedirler. Bu durumda ancak ilmin kaldırılıp cahilliğin çoğaldığı zamanda olur. Buhari'de bu yüzden daha önce geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadisi ilim bölümünde zikretmektedir. İbni Hacer el-Askalani şöyle diyor... Bu hadisin, kitab İlimle ilimle olan münasebeti, işin ehli olmayana verilmesinin ancak cahilliğin çoğaldığında ve ilmin kaldırıldığında olmasıdır. Bu da kıyamet alametlerindendir. Yani ilmin ortadan kalkması, emanetin ehil olmayana verilmesi ve benzeri şeyler, İbn-i Hacı ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği gibi emanet e, kaldırıldığı zaman kıyameti bekledemesiyle bunların kıyamet alametleri olduğunu e, olduğuna dikkat çekmektedir diyor e, İbn Hacer Eskalani Kalani, rahimahullah. Rasulullah aleyhisselat ve ileride her şeyin tersine döneceği aldatıcı yılların geleceğini haber vermiştir. O dönemde doğru söyleyenler yalancı, yalancılar da doğru sözlü ilan edilir. Emin kişi hain, hain kişi de güvenilir olarak ilan edilir. Bu konuda düşük kişilerin yüceltilmesinin kıyamet alametlerinden olduğuna dair ilgili hadis gelecektir. İnşallah e, bununla ilgili yani bilmiyorum vaktimiz var mı devam edeyim mi yoksa yoruldum arkadaşlarımız yani ilmin kaldırılması diye inşallah devam edeceğim ama Musa abi ne dersiniz yani bir bölüm daha işler bir 5-10 dakika veya 15 dakika işleyebilirim inşallah evet peki ben yeni geldim diyen kardeş çok şey kaybettim sen tedris yedi Peki inşallah ben biraz daha devam edeyim. Ziyametin alametlerinden birisi de ilmin kaldırılması ve cahilliğin yaygınlaşmasıdır. Az önce emanet bahsi zaten bu noktaya değiniyor. Bu konuda Buhari ve Müslim'in Enes bin Malik radıyallahu anh ten Resulullah aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet etmektedir. Min eşrati saati en yurfa'al ilmu ve yazbutel cehl Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki ilmin kaldırılması cahilliğin kökleşmesi kıyamet alametlerindendir. Buhari ise şakikten şöyle rivayet ediyor. Ben Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu ve Ebu Mus'ha radıyallahu ile birlikte idim. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini söylediler. İnne Beyne yedi's saati ayaman yünzelu fihel cehlu ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi buyuruyor ki kıyametten önce öyle günler vardır ki onlarda cehalet indirilir ve ilim kaldırılır. <gülüyor> Müslimin Ebu Hureyre Radıyallahu Teâlâ rivayetine göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. bu zaman ve yukbetul ilm Ve tezherul <gülüyor> fiten Ve yukka şufru Ve yaksurul herc Allah'u akbar Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor Diyor ki Zaman birbirine yaklaşır ilim kaldırılır Fitneler ortaya çıkar Cimrilik Cimrilik kalplere konulur Ve öldürmeler çoğalır. Gerçekten şu an şahit olduğumuz alametler bunlar. İlim, insanlar ilimsizce konuşuyor. Az önce e, bizden önceki ehli kitabı ne şekilde takip edeceğimizi, nasıl onlara benzeyeceğimizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den naklederek hadisleri zikrettik. Hatta bu konuda bile kimimiz bildiği halde hakka uymayarak Hakka uymayarak Yahudilere benzemekte. Çünkü onlar öyleydiler. Bir kısmı da bilmeden amel ederek. Bakıyorsun geceleyin ibadet ediyor ama akidesi bozuk. Veya nafile oruç tutuyor. Akidesi bozuk. Allah Resulü ve başkalarını kendisine önder edilmiş, rehber edilmiş bilmeyerek amel ediyor. Bu konuda da Hristiyanlara benziyor. Bu da tabi ki az önce dikkat et, dikkatini çektiğimiz, Allah Aleyhisselatü ve haber verdiği ve yukvedul ال... Vayoku bedül yani ilmin ortadan kaldırılmasına işaret ediyor. Gerçekten ilim ortadan kaldırılmıştır. Lütfen bir camiye giriniz ve o camide bulunanlara sesleniniz, deyiniz ki mesela bize ehlü Sünnet ve Cemaat'ın akidesini anlatır mısınız? Böyle bir soru sorun. Onlara soracaksınız. Siz kime tabisizi diyecekler ki ehlü Sünnet ve cemaat. Siz onlara deyiniz ki ne? Bize ehl-i sünnet vel cemaatın akidesi nedir? Onu anlatır mısınız? Ne anlatabilirler? Veya kime ibadet ediyorsunuz diye sorun. Onlar Allah diyecektir. Allah kimdir diye sorun. Size diyecekler ki Allah yeri göğü yarattı. Her şeyi yaratandır. ilahtır Halbuki Allah Azze ve Celle müşrikleri kastederek ayette diyor ki اَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ لَيَقُلُونَ Allah. Eğer onlara sorarsanız yeri ve göğü kim yarattı diye Allah derler. Yani ona sorduğunuz zaman Allah kimdir? Size en fazla söyleyeceği şey bizi yaratandır, yeri göğü yaratandır, yoktan var edendir. İnanır mısınız bu soruyu Hristiyanlara sorun onlar da Allah derler. Onlar da böyle söylerler. Yeri göğü yarattı derler, şu bu derler. Yahudilere sorun aynı şeyi söylerler. Efendim ee, nusayrilere sorun aynı şeyi söylerler. Hangi sapık fırkaya sorarsanız size bunu söyler. Allah derler. Leakulun Allah. Ancak Allah kimdir? Kur'an ve sünnette bize haber verildiği şekliyle Allah'ı tanımıyorlar. Uluhiyet tevhidini bilmiyorlar. Rububiyet tevhidini bilmiyorlar. İsim ve sıfat özellikle Rabbimizi bizlere anlatan isim ve sıfat tevhidini bilmiyorlar. İşte ilmin yeryüzünden alınması. Ama dinden sorun Din nedir deyin? Size çıkar sanatçısı dinin ne olduğunu anlatır. Futbolcusu dinin ne olduğunu anlatır. Efendim, en cahili dinin ne olduğunu anlatır. En laiki, en atatürkçüsü dinin ne olduğunu anlatır. Bundan da geri de kalmazlar. Yani hem bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Ya da bilmediğini kabul etmiyor. Ne kadar tehlikeli değil mi? allah Akbar. Ekber. Halbuki ilim o kadar önemli bir şeydir ki Allah Azze ve Celle ee, Muhammed suresi 19. ayette buyuruyor diyor ki İffalem ennehu la ilahe illallah". Allah. Bilmiş ol ki ondan başka hak ilah yoktur. Yani bilmiş ol ki yani sen bunu bilmek sana farzdır diyor. Ya da ilk yine ayet ikra diyor. Yine Buhari bir bab açmış kitabında diyor ki el ilmu qablul kavli vel amel. İlim söz ve hamelden önce gelir. Yani her şeyin başı ilimdir. Bizi de ehl-i sünnet anlayışı da böyledir. Allah Azza ve Celle bizi ilimle ve salih amelle rızıklandırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmin kaldırılması demesi az önce yaptığımız yorumla gerçekten şu an yaşadığımız bir kıyamet alametidir. Niçin kıyamet alametidir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çünkü bunu haber verirken diyor ki inne beyne yedeyiz saati eyyem. Diyor ki kıyametten önce öyle günler vardır ki. Yani bunlar kıyametin birer alameti olarak sayılmıştır. Bir diğeri fitne. Fitnelerin ortaya çıkması şu an her türlü fitneyi görmekteyiz. Özellikle Müslüman coğrafyalardaki fitneleri görmekteyiz. Şu an mesela Suriye'de Müslümanların başına musallat olmuş zalim idarecileri ve Müslümanların kanıyla beslenen e, beşer Fesad ve onun ahvani yani onun yardımcıları Müslümanlara kan kusturmalarını görmekteyiz. Aynı şekilde Mısır, Irak, Efendim Tunus, Libya ve benzeri birçok yerde e, Afganistan'da, Çeçenistan'da Müslümanların üzerinde büyük fitneler vardır ve fitneler hep Müslümanların coğrafyalarında Olmaktadır. Hem ferdi fitnelerimiz var hem toplumsal fitnelerimiz var. Bunları gerçekten görmemezlikten gelemeyiz. Cimrilik kalplere yerleşmesi yani gerçekten cimriliğin ön plana çıkması. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki şeyi mümine yakıştırmamıştı. Neydi o? Birisi cimrilik bir diğeri ise korkaklık. Ve öldürmenin çoğalması gerçekten şu an öldürme Allahu Akbar aynı şey gibi yani e, savaş olsa da öldürme var savaş olmasa da öldürme var nasıl bir fitnenin içerisine düşmüşüz buna şahit olmaktayız hatta İbn Battal da benim söylediğim gibi söylüyor diyor ki bu kıyametlerin tümünü ayan beyan gördük. İlim azaldı, cahillik ortaya çıktı, kalpler cimrilik, kalplere cimrilik konuldu, fitneler yaygınlaştı ve öldürme çoğaldı. İbnü Hacer onun bu sözü arkasında durarak şöyle diyor: Görünen o ki, onun gördükleri şeylerin çok olmasına rağmen aynı zamanda bunun karşılığında hayırlı şeyler de vardır. Hadisten kasıt bu şeylerin ileride daha da kökleşe, kökleşeceği ve yaygınlaşacağı anlamındadır. Öyle ki onların karşısında hayırlı şeylerin azı hariç hiç kalmayacaktır. İlmin kaldırılması sözüyle buna işaret edilmiştir. Saf cehaletten başka bir şeyin kalmaması ise o dönemde alimlerin bulunmasına engel olmaz. Çünkü o vakit cahiller alimleri anlayamaz. Yani e, ilmin ortadan kaldırılması derken diyor İbn Hacer rahimullah. Yani diyor bundan kasıt demek değildir ki alimler de ortadan kalkacak kimse kalmayacak. Alimler olacak ancak insanlar onlara itibar etmeyecekler diyor. Yani onların varlığından haberleri olmayacaktır. Gerçekten kendi toplumumuza sorarsak yani i̇bn Teymiye Rahimullah'ı ne kadar tanırlar? Veya efendime söyleyeyim İbn-i Üseymin ya da Elbani Rahimullah ya da İbn-i Kayyum Rahimullah, Ahmet i̇bn Hanbel veya benzeri birçok alimine kadar tanıyorlar. Bırakınız bu alimleri. Kendi mezhebinin imamını bizzat tanımıyor. Hanefi olan birine deyiniz ki kimdir İmam bu Hanife? Onun, Efendime söyleyeyim, fıkıh anlayışı nedir, takip ettiği yol nedir? İmam-ı Şafii, Rahimullah Şafii'lere sorun bilmiyorlar. Efendime söyleyeyim, yani böyle büyük bir cehalet var ve ondan sonra iftira oluyor. Onların mezhebinde olmayan birçok şey, birçok bid'at ve hurafeler aynen o e, mezheplerin imamlarına nispet edilerek diyor ki ne? E ben hanefiyim diyor, o yüzden böyle yapıyorum. Allah-u Ekber, İmam Ebu Hanife böyle bir şey söylememiştir ki. Mesela biliyorsunuz, günümüzde özellikle takip edilen bir anlayış var. Adama soruyorsun, diyorsun ki sen nesin diyor, ben hanefiyim. Peki akidede nesin diyorsun? Diyor ki ben maturudiyim. Peki niçin sen fıkıhta hanefisin de akidede maturudisin? İmam bu Hanife akidede sapık mıydı da akideyi ondan almıyorsun, fıkıha ondan alıyorsun? Gerçekten bunu nasıl e, yorumlayabiliriz? Yani bu anlamda cehaletin nasıl olduğunu ve tam bir taklit üzere bir İslam anlayışı olduğunu görmekteyiz. Ve bizim alimlerimizi insanlar tanımadıklarını ve onlara veya itibar etmediklerini görebilmekteyiz. E, Tabi e, de. Ee, İbn-i Rahimullah bunu dediği halde e, ilmin kaldırılması alimlerin yok olmasıyla da mümkündür. Nitekim Abdullah Amr bin As şöyle diyor yani Amr bin As sadiyallahu anh oğlu Abdullah diyor ki ben Resulullah'ı aleyhisselatü vesselam şöyle derken işittim İnnallaha la yakbudul ilmen e, ilmen, ilmen tiza'an ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتو بغير علم فضلوا وأضلوا. عليه سيدنا محمد يقول: كي الله إلّى علم كلّاردن çekip çıkararak değil Alimlerin ruhlarını almak suretiyle kaldırır. Nihayet hiçbir alim bırakmayıncaya, halk bir takım cahil kimseleri kendilerine başkanlar edinirler. Bunlara bir takım sorular sorulur. Onlar da ilimleri olmadan fetva vererek, hem kendileri sapar, hem de halkı sapıtırlar. Nelevi Rahimullah bununla ilgili diyor ki, İlmin kaldırılmasından bahseden bu hadislerden kasıt, ilmin alimlerin gönüllerinden silinmesi değildir. Bunun manası, ilim sahiplerinin ölmesi ve insanların cehaletleriyle hüküm veren cahilleri alim edinmeleri ve onların verdiği fetvalara fetvalarla hem kendilerinin sapması hem de halkı saptırmalarıdır. Yani tabi şöyle de e, söylenebilir, hani ee, mesela cehaletin yayılması, ilmin kaldırılması dedik. İki türlü olacaktır bu. Bir, ilim adamlarının var olması ve onlarla, onlara itibar edilmemesi. O şu anki dönemdir. İleride öyle bir dönem gelecektir ki, yeryüzünden ilim adamları Allah Azze ve Celle onların ruhunu kabzederek kaldıracaktır. Buna da işaret etmektedir. Allahu Alem. Buradaki ilimden kasıt Kur'an ve sünnet ilmidir. O da nebilerden miras olarak alınan ilimdir. Çünkü alimler nebilerin varisleridir. Onların ahirete göçmesiyle ilim kaybolur, sünnetler unutulur, bid'atler çoğalır ve cahillik artar. Dünya ilimlerine gelince bu ilimler azalmaz, artar. Hadiste kastedilen bu değildir. Çünkü hadiste فَسُئِلُوا faftu bighayri ilm faddlu ve adllu Çünkü hadiste şöyle bir şeye dikkat çekiliyor. Bunlara birtakım sorular sorulur. Kimlere? Yani o cahil kimseler. Hani alimler öldüğü zaman cahiller iş başına getirilir. Onlara bazı sorular sorulur. O o kişiler de ilimleri olmadan fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de halkı saptırırlar. Gerçekten günümüzde daha çok sapan ve saptıranların olduğunu görüyoruz. Gerçekten günümüzde öyle kimseler var ki birçok maalesef hareketin başında birçok yapının başında kendisi cahil olduğu halde hem sapıyor hem saptırıyor bu kimseleri görmek mümkündür. Ee, gerçekten e, Kur'an-ı Kerim'de e, mahşer gününe haber veren bir sahne var. O sahnede e, diyor ki e, mesela öncülerine yani saadetleri saadetleri kim yani saadet dedikleri onların önderleri derler ki e, onlara tabi olanlar derler ki eğer siz biz size uymasaydık biz sapmayacaktık biz sapmayacaktık siz bizi saptırdınız ve birbirlerine lanet okurlar işte aynen hadiste işaret edildiği gibi. Kendisi cahil olduğu halde iş başına gelen, hem soru sorulduğunda sapan ve saptıran kimseler olarak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunları bize haber vermektedir. Dalalete düşmek diye geçiyor hadiste. Diyor ki: "Fadallu ve adallu." Saptılar ve saptırdılar. Bu da ancak dinde cahil olmakla mümkündür. Gerçek alimler yalnızca ilimleriyle amel edenler, ümmeti yönlendirenler, onlara hakkı ve hidayet yolunu gösterenlerdir. Muhakkak ki amelsiz ilmin hiçbir faydası olmaz. Aksine sahibini vebal altında bırakır. Çünkü bununla ilgili e, hadiste Buhari'de geçen "wayan kisul amel, amel azalır şeklinde rivayet vardır. Yani bizim anlayışımıza göre, biz diyoruz ki, e, teori ve pratik dengesi diyoruz buna. Yani ney? Kişi diyoruz, ilim öğrenmek hem kadına hem erkeğe farzdır. İlim öğrenirken de mutlaka öğrendiğiyle amel edecektir. Eğer amel etmezse bu ilmin kendisine hiçbir faydası yoktur. Dolayısıyla dünya ve ahiret dengesini kurduğu gibi, madde ve mana dengesini kurduğu gibi, Teori ve pratik dengesini de kurmalıdır. Mesela Allah Azza Ve Celle biliyorsunuz Ayet-i buyuruyor diyor ki: Lema tawqulun ma'la taf'alun kabur maqdan 'inda Allahi an tawqulu ma'la taf'alun. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz Allah katında yapmadığınız şeyleri söylemek çok e, çirkin bir davranıştır veyahut nefretle karşılanır. Dolayısıyla konumuz ilim tahsil etmek veyahut ilimle nasıl amel etmek değildir ancak ben hatırlatma bağında kardeşlerimle paylaşıyorum. Doğrusu kişi yemekte besmele çekilmesi gerektiğini biliyorsa Kur'an ve sünnette bu bir maruftur bir değerdir onunla amel eder. Efendim kişi namazında Aysel ve namaz kılma şeklinde Efendime söyleyeyim secdesini nasıl yaptığını öğrenmişse öyle secde etmelidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın abdesti nasıl aldığını öğrenmişse öyle yapmalıdır. Evine girince ne duası iyi okuması gerekiyorsa o duayı iyi okumalıdır. Ailesiyle nasıl e, onlara selam vermesi, nasıl onlara diyalog kurması sünnetteki nasılsa onunla amel etmelidir. Bütün bunları terk ediyorsa bir kimse ancak bunun ilmini bildiği halde başkalarını anlatıyorsa böyle bir ilim faydalı bir ilim noktasına veya e, bölümüne girmez. İmam ve İslam tarihçisi i̇mam Zehbi Zehebi Rahimullah alimlerin bir grubundan bahsettikten sonra şöyle diyor. Onlara ilimden az bir şey verilmişti. Ama günümüzde ise sayısı az olan bu insanlar içinde o az ilimlerden az bir şey kalmıştır. O az ilimlerle amel edenler de ne kadar azdır. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. İmam Nevevi Telkiretul Hıfaz isimli eserinde diyor ki Zehabi diyor bizim zamanımızda diyor o kadar ilmiyle amel eden az alim kaldı ki diyor. Şikayet ediyor. Ve diyor ki Allah'a tevekkül ediyor. E, Hasbi Allah, e, la ilahe illahu yani hasbiyallah Allah bize yeter diyor. Allah'a tevekkül ediyor. Peki gerçekten İmam-ı Vehebi acaba bu zamanımızı görseydi ne diyecekti? Kim bilir bizim zamanımızda nasıl olurdu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından uzaklaştıkça ilim azalmakta ve cahillik artmaktadır. Muhakkak ki sahabe bu ümmetin en alimleriydiler. Onlardan sonra tabi'in, sonra tabi'in gelir. En hayırlı asır onların dönemiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. "Hayrun nâsih. Karni, ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanların hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlara yakın olanlar yani tabi'inler, sonra onlara yakın olanlar yani etba'at tabi'inler. İnsanlar İslam'ın farzlarını bilmez hale gelinceye kadar ilim azalmaya devam edecek ve cahillik artacaktır. Hüzeyfe radıyallahu anh radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Dikkat ediniz bu hadise lütfen. Elbisenin işlemesi yani elbisenin deseni eskiyip silindiği gibi İslam da silinecek. Hatta oruç nedir? Namaz nedir? Hac nedir? sadaka nedir yani zekat nedir bilinmeyecek dikkat ediyor musunuz ilim ne kadar azalacak artık farzlar nedir bilinmeyecek yani o, o noktaya gidecek yani en hayırlı dönem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi ashabın dönemi tabi'in ve tabi'in sonra da günümüze kadar ve devam ettikçe de bu ilim gittikçe azalacak çünkü öyle diyor hac nedir namaz nedir zekat nedir bilmeyecek insanlar bir gecede Allah'ın kitabı, yani Kur'an yok olacak. Yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmayacak. On, yeryüzünde onlardan bir ayet dahi kalmayacak. Kur'an'dan bir ayet dahi kalmayacak. İnsanlardan, yaşlı erkekler ve kadınlardan oluşan bir grup kalacak. Onlar şöyle diyecekler. Biz babalarımızla la ilahe illallah kelimesini söyler bulduk. Biz de o yüzden bunu söylüyoruz. Yani insanların pirifanileri kalacak ve onlar diyecekler ki onlara namaz deseniz bilmeyecekler nedir? Oruç deseniz bilmeyecekler. Hac, zekat vs. nedir bilmeyecekler. Ancak onlar la ilahe illallah diyecekler. Onlara derseniz ki e, niçin bu sözü söylüyorsunuz peki? Onlar diyecekler ki vallahi biz babalarımızı böyle bir sözü söylerken bulduk. Dolayısıyla biz de onların söylediği gibi söylüyoruz. Allahu Ekber. Yalnız hadisin devamında önemli bir yer var. O sırada Sıla isminde bir sahabe birisi var. Sıla tabiinin büyüklerindendir. Yani sahabe çocuklarından birisi. Sıla bin Zufer. Huzeyfe diyor ki, Huzeyfe radiyallahu anh, namaz nedir, oruç nedir, haç nedir, sadaka nedir, bilmedikleri halde le ilahe illallah demeleri onlara ne fayda verir? Yani diyor, bunların hiçbirini bilmiyorlar, le ilahe illallah diyorlar, bunlar, bunun onlara ne faydası var? Bunun üzerine Huzeyfe radiyallahu anh, onun bu sözünü umursamadı. Ancak Sıla üç kez aynı şeyi söyledi. Dedi ki, ne faydası var la ilahe illallah demelerinin? Kuzey radıyallahu ona cevap vermedi. Sonra üçüncü seferinde ona döndü ve dedi ki, Ey Sıla, La ilah illallah onları ateşte ebedi kalmaktan kurtarır. La ilahe illallah onları ateşten ebedi kalmaktan kurtarır. Yani şirk koşmamışlarsa. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri, biliyorsunuz Ehl-i Sünnet alimleri arasında bir ihtilaf var, namaz kılman, kılmayan kafir midir değil midir meselesinde, ee, bazı alimler yani namaz kılmayanın kafir hani reddetmediği sürece, meşru görmediği sürece tembellikten kılmıyorsa bu hadisi delil getiriyorlar. Yani namaz kılmayanın kafir olmayacağını söyleyen alimler diyorlar ki bakınız bu hadiste böyle diyor Huzeyfe Aynin ona diyor ki ne? Yani bu insanlar bunları bilmeyebilirler ancak bu sözü söylemelerinden ötürü yine onlar faydalanırlar cehennemde ebedi kalmaktan kurtulurlar diye delil getirirler. Ancak bizim konumuz ee, bu değil bizim konumuz. Hadisin işaret ettiği ilmin ne derecede, ne ölçüde yeryüzünden kalkacağıdır. Allahu ekber. Bizi onlardan kılmadığı için, bize namazı, haccı, zekatı, orucu, tertemiz dinini bize öğreten Allah'a hamd ediyoruz bu ilmi bizlere ulaştıran şefkatli ve merhametli Rabbimize şükrediyoruz. Abdullah bin Mes'ud şöyle diyor, Kur'an aranızdan kaldırılacak, bir gecede yok olacak ve insanların gönüllerinden gidecektir. Ondan geriye yeryüzünde hiçbir şey kalmayacaktır. Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimullah ise şöyle diyor, ahir zamanda Kur'an sayfalardan ve gönüllerden gidecektir. Yani Kur'an hem madden hem manen kalkacaktır diyor. Gönüllerde ondan bir kelime sayfalarda ondan bir harf bile kalmayacaktır. Dikkat ediyor musunuz? Gönüllerde bir kelime yok. Bir kelime Kur'an'dan yok. Elhamdülillah yok. Rabb yok. Subhanallah yok. Yani hiç gönüllerde yok. Bunlar tamamen o ilmin kaldırılması yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra onun hayırlı döneminden sonra peyderpey kaldırılmaya başlandı biz işte günümüzde şahit olmaktayız nedenli şiddetli olduğuna ancak bizim şahitlik ettiğimizin de ötesinde daha şiddetli zamanları var bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor bundan daha da kötüsü yeryüzünde Allah'ın adının anılmadığı bir zaman gelecektir Nitekim Enes adı Allah'tan rivayet edilen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La <gülüyor> tequmus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah Dikkat ediyor musunuz? La tequmus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah Yeryüzünde Allah Allah denmedikçe kıyamet kopmaz. Yani Allah denmesi kaybolur, biter, kesilir, ondan sonra kıyamet kopar. O yüzden biliyorsunuz elimize gelen veya rivayetlerde, sahih hadislerde gelen Aleyhi ve Sellem diyor ki kıyamet en şerli kimseler üzerine kopacaktır. Ne kadar şerliler onu tarif etmek için bu söz sanıyorum yeterli. Nedir o söz? Allah demeyecekler arkadaşlar. Şu an en cahilimiz bile böyle bir şeyde Allah diyor yani. Veya bir sıkıntı halinde Allah diyor. Ama bunlar Allah bile demeyecekler. billah. Bununla ilgili... E, e, İbn Kesir diyor ki bu hadisle ilgili iki görüş var. Birincisi diyor, kimse kötülüğü yasaklamaz. Kötülük yapan birini görünce ona engel olmaz. Bu yüzden... Allah Allah denildiği müddetçe diye tabir edilmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu hadisinde geçtiği gibi geriye iyilik yapmayı bilmeyen, kötülüğe de engel olmayan azgın kişiler kalır. Yani Abdullah bin Ömer böyle bir e, hadisi rivayet etmişti. Aynen e, İbni Kesir diyor ki bir görüş böyle söylüyor. Yani diyor ki bunlar hiç kimseye engel olmazlar. Hiçbir kötülük yapana engel olmazlar. Hiçbir iyiliği de emretmezler. İkinci görüşte Allah yeryüzünde anılmaz ismi dahi bilinmez. Az önce ifade ettiğimiz gibi. İkinci görüş i̇bn diyor ki iki görüş var. Birisi o, e, kötülüğe engel olmazlar, iyiliği de emretmezler. İkinci görüş ise Allah yeryüzünde anılmaz ismi dahi bilinmez. Bu da zamanın bozulduğu, insanlığın mahvolduğu, küfür, günah ve isyanın çok olduğu bir dönemde gerçekleşir Diyor İbni Kesir, nihayet e, el fiten vel melahim de bunu bu şekilde açıklamaktadır. Ee, i̇nşallah burada dersi noktalayacağım. Ee, Allah Azza ve Celle e, öğrenmiş olduğumuz bu ilimden bizleri e, müstefit kılsın ve hakkıyla e, hassasiyet gösteren e, gayretli Müslümanlardan bizleri kılsın. Allah sizlerden de razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat. Subhanakallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyki.